Sabahlar, sabahlar, Modern sabahlar başlıyor. <gülüyor> gündemi alt üst etmek üzere. Oktay Demirci ve Fahri Ömür birlikte mikrofon başındayım ve işte buyurun efendim neler oluyor neler bitiyor. Galiba bize katılmak isteyen bir köpecik var. Köpecik var. <gülüyor> yani o ben değilim tabii ki de. Çok akıllı bir köpek ama bu çok, ya. Çok çok maşallah zehir gibi yahu. Sabah benim kucağıma atladı. seven bir kişi değilim dedim hemen gitti. <gülüyor> Yüzüne mi dedin? Yüzüne. yüzüne. <gülüyor> İsim kullandın mı yüzüne derken? Yok, seven bir kişi değilim dedim. Böyle bir bakta ölü köpek bakışıyla sonra gittim. Yüzüne okudu kararı vallahi o yani. <gülüyor> Ona bir yapacak şey, bir şey yok. Bir şey diyeceğim, e, sütlüğümüzde evet. subap var. Ne var? Subap. Hiç yaşırmam. Subap her zaman lazım. Allah Allah bunu ya. ben bunu de... buraya koyuyorum. Lazım olan olursa buradan alsın. <gülüyor> Belki bir psikolojik buraya bir ısıtıcı koymuştum ama psikolojik olarak ye yanıyor gibi hissediyordum. O ne güzel ısındı diyordum. Maalesef. Stüdyomuzda stüdyomuzun mal varlığını açıkladığımıza göre efendim İster köpekten sen... subaba, subaptan ısıtıcıya bir deney de sen... Nedir? Köpeği bağlayalım bakalım duracak mı? <gülüyor> Vallahi köpeği bağlasan durmaz biraz. Durur ya köpeği bağlasan durur. He bağlasan durur. Sonuçta şey... bağlıyorsun ya. Yani. yani iki şeyi bağlasan durur. Bir bizi bağlasan durur. Bir de köpek yani başka da yok. Eskiden radyocular stüdyoya bir kanarya koyarlarmış eğer orada yaşıyorsa... şey zehir yoksa devam ederlermiş yoksa ilk kanarya ölürmüş hemen stüdyodan kaçarlarmış çok radyocu verdi Oktay çok radyocu gitti böyle doğal şartlardan çok yazık. Yazık ki ne yazık. Öncelikle sabah sabah Alişan Balkoca'ya ben bir teşekkür etmek istiyorum sevgili... Tamam Köpecik, tamam. Alişan'a teşekkür edeceğimizi söyledik. <gülüyor> Alişan'a çok teşekkür ederiz. Ne güzel... Evet, hakikaten şahane ne yapmış. Ne kadar güzel sağlık. yapmış, hakikaten eline sağlık Yasin. Hemen Facebook'taki Gaga sayfasına koyalım bu Paylaşalım tanıtım ya. filmini. Evet, bu tanıtım filmini eline koyalım. Ve aynı ne yaşadıysak onu anlatan bir e, Doğru kısa ya. film yapmış kendisi. Gerçekten e, derdi de olan bir kısa film. Yani bugün bakıyoruz kısa filmlerin pek çoğu yani olmuş ama sadece Yaman, kısa. Evet. Sadece kısa yani. Kısa film bu değil. Ama bu film... Alişan kısa film biraz uzun film. da olabilir çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Tek şey var kısa filmin kısa olmuşsa ondan da vazgeçmeyelim programdan. Biz yapmıyoruz ama en azından ee, ama yani Alişan Balkuç'un gerek süresiyle gerek içeriyle gerek derdiyle ortaya koyduğu sorunla gerçekten e, şahane bir iş. Tebrik ediyoruz. Ankara Sinema Festivali'nden önce Ankara Film Festivali'nden önce Gaga'nın Facebook'taki sayfasında izleme şansı olacak. Evet, evet. Tüm sinema severleri davet ediyoruz o zaman sayfamıza diyelim ve gündemimize dönelim bakalım neler var. Şöyle bir bakıyoruz. Hmm, kız arkadaşım değilsin diyerekten ihtarname çekti kim çekmiş olabilir? Sarkozy mi çekti? <gülüyor> Her şeyi <gülüyor> ihtarnameye bu olay vardı Hep şey bu. olarak. Hep ne o. ne <gülüyor> oldu? Senatoda da kabul edildi Senatoda galiba. da kabul edildi. hem de kaça kaç. Neyse sayılarla konuşmaya. 86, kaç 86 şey. 127, 86, gibi rakamlar konuşuyor. Genetenhaymış senato anladığımız kadarıyla. Daha ne olacak canım? 200'ü geçen sefer 45 kişilik böyle hakikaten insan senato demeye bazen dili varmıyordu. Şimdi 200 kişileri geçen rakamlardan zaten Fransa'da bahsediyor. öyle diyorlar parlamenterlere hiç yani bir kere seçildikten sonra hiç gelmiyorlar. Gelmeye Bankamatik parlamenter diyorlar. Ama ne kadar rahat o bütün gazetelerde var zaten rakamlarla ayrıntılara bakmak isteyen zaten herkes bunun şeyi olmuştur. Ne derler ona? Ayrıntılı bilgi, be, bilgileri biliyordur. Abi. Evet yani bugün okullar tatil ama 7 yaşındaki çocuklar da bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere sahipler. Okullar tatil olduğu için ta sahipler çünkü gece boyunca o çocuklar şeyleri serittiler haber kanallarını tartışma ne, programları. Ne kadar güzel. Ee, Ressam Karolin Fişekçi'ye ben dönüyorum. Ressam Ona Kar bağırmış galiba Orhan Pamukçu. Orhan Pamukçu kendisi yüzüne bağırmış. Orhan Pamukçu dedim ha. <gülüyor> Yüzüne bağırmamış. Avukatı aracılığıyla bağırmış. Avukatı aracılığıyla... Önce avukatına bağırmış. Avukatı bağırmış. Tabii. Aa. Direkt banj bağırma da yok yani. Ben anlamadım. Şimdi hiç ilişki olmadı mı diyor Orhan Pamuk. Avukatına öyle mi demiş yoksa var da uzatma mı demiş. Ya noterden ihtarnamede şöyle diyor. Son iki ay En son iki ay önce New York'ta bir alışveriş merkezinde görmüştük birbirimizi ya baby. Ondan sonra... Yani Aynen. alışveriş merkezine beraber gidilmemiş mi? Ya da ne bileyim kapıda buluşuruz falan deyip orada mı buluşulmuş? Ya da tesadüfen mi? Ama ne kadar şey. Düşünsene Nobel ödüllü yazarsın hala AVM'lerde gözüyorsun ya. Ya yani hafta <gülüyor> sonu. E ne yapsın abi? Kar yağıyor New York'ta. Lapa lapa ya. Sıcak. <gülüyor> Sıcak doğru. Ay ne ay önceden ama Bir de skutüre binmek istiyormuş. <gülüyor> ya, New York sokakları böyle pütürlü geliyormuş ona. O, o yüzden AVM. Belki ben çok bah... iyi anlıyorum yani. Outlet'e belki... gitmediğine şükret. <gülüyor> Belli de olmaz. Belki bir Outlet AVM'sidir. En, en azı uzaklarda... yani. En burada markalar var. Hem de fiyatları çok <gülüyor> uygundu diyebilirdi. Ya bir tane o Tabakçı Çanakçı'nın çok güzel indi yemi varmış. %50'yi oranlarda. Memorize <gülüyor> breaker diye bir şey. <gülüyor> Orhan Pamuk Nobel parasını aldı mı? Aldı tabii. Onu çatı çutsur. Onu çet dedi. Oktay'ım yani. Hadi ya. Yani o tabata encer şey mi dayanır ya? ya? Nobel ödülü mü kadar dayanır ya. Ondan sonra neyse Carol'un fişekçe Orhan Pamuk Kız Arkadaşı değildir. Yani bu arada kendinden de böyle Orhan Pamuk diye bahsettirilmesi Aa, Orhan Gencebay kıvamına geldi o zaman Vallahi. Orhan Pamuk Orhan Gencebay'ın bir avukatı yoktu ondan biraz zaman aldı onun evet, O kıvama o. gelmesi Orhan Pamuk hemen e, Muhatap sanki müvekkilin temas halinde ve onun onayıyla konuşuyor gibi Açıklamalar yapması e, hmm, Hayır hiç doğru değil e, İş ilişkisi olarak e, Yakınlığı iş ilişkisi olarak nitelemesi de Gerçek dışıdır iş ilişkimiz de yoktur e, Affedersiniz özel ilişkimiz de olmamıştır haricinde her şey falan gibi bir şey Hiç o da yok davranışlarına son vermesini. Aksi halde Suç duyurusunda bulunacağımızı ve tazminat davası açacağımızı ihtar ediyoruz. Karolin Fişekçi'yi daha önceden tanıyor muyduk biz? Tanıyan var. Yani, biz tanıyor muyuz yani? Biz, nasıl Bilmiyorum. bir kadın, Benim nasıl bir insan? Benim bir tek bir Karolin şey var. Ha şey. karakter olarak. Evet yani mesela hani... Caat diyecek bir kadın avukat aracılığıyla yoksa... Ha, efendim, o da insan. öyle yapıyor ama falan filan diye böyle bir şey mi yapacak? Nasıl? Bilmiyorum şimdi Karolin Fişekçi'ye mi gidiyor şey? ne derler i̇htarname e, mi? yoksa ya. basına mı geliyor ya Karol'in fişekçiye geliyor aynı anda da aynı no, noterden an. ihtarname çektiyse direkt Karol'in ev adresine gider. Ya, Gerçi Karol evde durmuyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Karol'in de bir avukatı varsa çok tatlı olacak ha, evet, önümüzdeki olur. günlerde hakikaten daha e, o da sağlam bir avukat bulursa ortaya bir şeyler dökülürse o zaman ben çok mutlu olmaya başlayacağım. Kaba kaitecek o zaman o da. <gülüyor> yeah. ne evet çekecek? işte o tip chart bir... kabakacı. <gülüyor> evet, aynen öyle. o tip bir cevaptan korkuyorum ben ya. İhtilamimi gönderdim gönderdik efendim karşılığında kaba kağıt geldi nasıl bakın cart kaba kağıt. Aretha Franklin'in de o zaman haberini verelim. Ay, evet, ondan var. sonra da 60 yaş altında belki inebiliriz yavaş yavaş. Aretha Franklin demedi. parantez içinde 69. Evet. Ee, Soul'un kraliçesi diye geçer. Kendisi evlenecekti. Evet. Ee, Florida'da. Da, dakika, ya da. Florida'da bir beyefendiyle evleneceğim yazın hazırlıkları yapıyoruz dedi nişan attım dedi. Dün sabah karşı yaptığı açıklamada. E ee, maalesef Burası demiş evladım için nişanım benim için at bilemiş yardımcısına. Yok kendisi attı nişanını. Kendisi attı tabii oh, nişan. Çıkarmış. Boşuna oğlum kraliçesi demiyorlar. Bohça göndermiş şey ona. Hmm. Nişan, mı nişan bohçası mı yani? Nişan Artık bilemiyorum vardır bir sebebi yani. Nişan bohçası ki Arteta Frank'in öyle bir insan diye kim Oktay bir sene ağzımı yıkamak istedi Sadece bohçadan dolayı bir şey yani böyle bir sevgi yokmuştu meğerse. O anlaşılıyor yani. Keşke yüzden... benim enişte hayatta olsaydı ya. Ne, sevgi saygı falan mı? Sevgi diye? saygı yani. Yani saygı konusunda şarkıyı yazmış kadına. <gülüyor> i̇şte şey de sevdi yani. <gülüyor> sevgi ve saygı. Evet efendim onunla ilgili güzel bir şarkım vardı benim. Ya aa, üzüldüm ben. Yani, Ama ne üzülüyor nokta ya. Aa, ne kadar güzel. Biri gider Böyle biri Kaç ay ya. önceden şu, işte şu şeyde Atlas Okyanusu'na bakarak şurada bilmem nerede şu çay bahçesinde sonra da gidilecek eğlenilecek sonra da şuradan şuraya gidilecek falan diye açıklamalar yapmıştı. Affedersen. Bütün planları vermişti ya kaç areta, ay öncesinden. Areta'ya adam mı yok çok affedersin. Yapmıştı Hakikaten. bir terbiyesizlik. Bizim Şimdi aretamız. Şimdi şu yaşında gene onu... Böyle peşinden koşulacak çok adam var. Adamın ağzını burnu burnunu kıracaklar diye korkuyorum ben. Onu kırarlar tabii Kır. o ayrı. Mike Tyson falan en iyi arkadaşı biliyorsunuz. Arita Frank Franklin mi? Ne alakası var ya devrede değiller onlar. E, en iyi arkadaş olmak için illa devre mi olmak lazım? Hayır. Ya Hollywood'da devre. devrecilik yok zaten. Rütbe esastır. Bak bu arkadaş bu son noktaya koydu sözün bittiği yeri o kadar ben çabuk getirdi şey ki ben de bir şey de diyemedim yani kaldım. <gülüyor> o zaman sizi Norveç'e götürelim biraz da Norveç veliaht prensi Hakun var biliyorsunuz. Bir aneta Franklin dinlemez diye acaba Fahir? Bir dinleyelim hemen isterseniz dinleyelim. Ee, ya da, da sen araya... Norveç'e birini verdikten ha, sonra. Norveç'i ver, yani Norveç ver tamam. ya. Norveç'i ee, ya. Norveç'in veliaht prensi Hakun ve eşi prenses Mette. Bu gerçek prens gibi mi? Yani Ona... veliaht prens dediğin böyle kırkını aşmamış adam mı? Yok kırkını prensim. aşmamış ama yakın yani bizim yaşlarımızda ee, ama biraz zayıf k tabii zayıf veliaht prenslerden ee, bunların yıllık geliri 5 milyon 800 bin lira e, o idi geçtiğimiz günlerde lira mı? Lira beş milyon 800 bin lira onun haberi var mı bu kadar lira olduğundan prensin? E var var Hı. var zaten Türk onlar Türkiye'de zaten Hı. hadi ya tabii canım yani Türkiye diye çok değerlendi Türk ya Türk lirası alan tek prens diye geçer dünyada. Ondan sonra mas masraflar çok arttı. Çocuklar büyüdü. Ee, bize bu bir şey yetmiyor ya. Baby'ler 6 milyon 300 bin liraya versiniz ya. Bir 500 bin liraya versiniz ya diye. Ee, şeyden mı istemiş. Istemiş. istemiş? Kaç çocuğu var bunun? 1000-2000 bin, bin civarında bu. 3 ee, yani, tane <gülüyor> üç tane çocukla 5 milyon lira nesine yetmiyor ya. Kaçar <gülüyor> kaçar yiyor. Bu çocuklar ya, nerede yiyor? Özel okul masrafı falan. Hani bunlar da diyelim ki özel okulda. Hadi sen bir, bir Türk Koleji'ne yapalım. vermiş zaten. <gülüyor> Norveç prensi. Çocuğunu. Aa, özel okul dediğin ne bu yani Biz ne özel olarak, özel olarak Aa, iki sene hazırlık varmış bir sene İngilizce bir sene Türkçe öğretiliyor okulda bir monarşiye bakarım monarşi mi diye bir prense bakarım prens mi diye bu nedir ya ne prensiydi burası Norveç prensi. Norveç prensiydi ya fiyortların lordu diye geçer hakikaten. ya bu Norveç'te ne öğrenecek bunlar bir somon avlamayı öğrenseler kuzey bunların. ışıkları var ha, bir onun, ışıklar. onu anlatır bir de kremcilik işte ne yapsınlar balık hanımın? <gülüyor> bir gün buğlama yesin bir gün güzel yesin. Bunlar kremci değil mi oğlum? Normaldeş. Kremci bunlar evet kremci, kremci doğru. Ya, güzel akşamım. Baba nasıl yapıyorduk bunu? İşte birazcık yağını bol koy bol tutacaksın. Çünkü Norveçlerin en bir şeyi var Eller ya. Eller çatlak çatlak. Hayır çatlak Daha çatlak ya. Daha olur Norveçli balıkçıların? Kremin ya. kıvamı yağını bol tutacaksın. Bir tek püf noktası bu. Yağını bol tutacaksın. Bir damla da limon diyor keskinleştirsin diye. Çok fazlası da keser. Keser. Keser. Kremi ya, keser. Kremi keser. Vallahi çocuklar işte geçinemiyoruz. Durumumuz çok yok. Mağduruz. Karımla beraber diyerek. Sabah sabah moralim bozuldu. Bak. Günaydın. Günaydın. Ay, ay, Günaydın. Ay, ay, Günaydın. Babanın komşular. Yetiştir dostlar. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyorlar. Cem Yılmaz'ın kız istemesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ee... İstememiş mi normalde? İstemiş <gülüyor> istemiş. <istemiz. gülüyor> ee, şey ne derler? Evet. Ee, kayınpederi, müştakbel kayınpederi, müştak babası. Müştak baba dedi. Müştak evet. babası e, hakikaten mugallit çıkmış gerçekten. <gülüyor> Ama Cem Yılmaz'ın karşısında yani mugallit olmayan yok galiba zaten ya. ya. Yani Cem Yılmaz'ı görüp mugallit olmayan var mı? Bakayım. Özellikle erkek. Evet, şimdi özellikle erkeği yaşı ben biraz... Ben de mugallit adamım. Hissemi doğru evet insan yani için adamın en büyük dertlerinden biri olduğunu biliyoruz anlattıklarından. Halbuki orada sen kendi kendine Gül. komikliğini her evet. zaman yaparsın. Cem Yılmaz evine gelmiş, Türkiye'nin en komik adamı otur Çayını al. Başka özel şov gibi bir şey yani. Ya ne uğraşıyorsun orada? Sen gene akraba toplantılarına Dur. yap şakanı. Valla Müştak Baba bugün... O yüzden beklemiştir yani. Cemil Maz öyle bir şey bekleme Hazırdır yani. Yani o beklemiştir, beklemez. Ama Türkiye hazır değil. Evet buyurun dinliyoruz sizi. <gülüyor> Müştak Baba hazır değil. Daha doğrusu Müştak Baba bugünü bekliyormuş. Esprilerle, şakalarla. E, Müştak Babası e, Hasan Neşet Yatu ilk gördüğünde çok şaşırmış. E, ve şöyle demiş. Televizyonda şişman görünüyor. Onu zayıf görünce kızıma döndüm. Ahu! Yahu sen bize çakma cemi mi getirdin deyince orada herkes lak diye at kendini yere o çaylar gelince çay tepsisi fırla oradan. Kahveler üstüne dökmüş. <gülüyor> Ay oradan bir yarıl yarıl yarıl yarıl bir gülmüşler bir gülmüşler. Ondan sonra detaylar falan bahsediyor. Daha bu giriş sevgili Daha dinleyiciler. <gülüyor> Da bu ilk espri de yani. Ya Bütün şimdi, avizeler falan yerlerde. yerlerde. Bütün ee, seyirci hemen avucunun içine almış Müştak Baba. Müştak Baba'ya sormuşlar. Demişler ki isteme olayında da komik diyaloglar oldu mu? Olmaz mı demiş. <gülüyor> o da şöyle demiş zaten. <gülüyor> demiş? Şunu belirteyim resmen bir stand-up oldu evde. O da esprili ben de espriliyim. Hatta Cem bana... Hatta ben da daha espriliyim demiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu Değil malzemeleri mi? sahnede kullanacağım dedi. Gecenin sonlarına doğru Cem bana size baba diyebilir miyim dedi. Hayır dedim. Bir şey söyleyeyim mi? Yani e, beyefendi Neşet Bey miydi? Neşet işte? Bey. M çünkü bizim müştak babamızdı de de dememize uygun olmaz. O şey demiştir. Bunları sakın sahnede anlatma ha! demiştir. Ondan yani mecbur Cem, Cem Yılmaz da şey demiş olabilir. Sahnede ha. anlatacağım ben <gülüyor> falan demiş olabilir kolun kapansın diye. Ee, dur bakayım araba, bir araba espirisi var. Hemen o araba espirisine dönmek istiyorum. Ee, Arabalan mı geldin? Arabalan gel. Hasan Neşet Yatuh Cem Yılmaz'ın araba sevdasına da gönderme yaparak... ...bebek arabasını 18 vitesli alsın. Ee, biz yaşlıyız ancak öyle torunumla gezebilirim de. Orada lak diye tekrar atınca kendini. Orasını bir boş böğrüne bir kramp girmiş adamın. Oradan hemen ambulanslar falan... ...tabii gecenin ilerleyen saatleri resmen hastanede noktalanmış. Böylesine coşkulu, böylesine güzel... Ee, bizim... En korktuğum şey yani bir gecenin noktalanması. Bak, en son şey demiş beyefendi. Bizler emekliyiz kalk İstanbul'a git geri gel zor işler ama ben bir yemek ve kahvaltıya Cemil Baza evde stand up yaptırmış oldum. <gülüyor> Fakat bütün yöresel gülüşleri bir, ben bir kavgağını ta, toplasın. Nereli olduğunu tam çıkaramadığım için ben hepsini komple bir paket olarak... Türkiye panorama. <gülüyor> İyi mutluluklar efendim. diyelim o zaman Bu bir kere uzun. daha. Evet Kayınpederine de mutluluklar diyelim. Çünkü zannediyorum bir, e, o da çok heyecanlı. Sadece kayınpederi değil kayınvalidesi falan da herhalde. Kayınvalidesi daha Müstakbel daha demin. doğrusu. Ama şu anda Müştak Baba zirve yapmış durumda böyle biraz. Zirvede. <gülüyor> Zirvede hakikaten zaten bir Müştak Baba'nın kız isteme durumunda en e, şovu var. Şovu var. Onun dışında adamcağız nerede şovunu yapsın? Bundan sonra düğünde zaten e, şov sırası işte sarhoş eniştelere geçiyor. Dayılar. Evet. Sarhoş dayılar. Onları da, da öğrenilir zaman içerisinde. Buyursunlar efendim. O zaman e, bu arada de... Alişan Balkoca'nın e, videosunu kısa filmini e, Facebook'a yükledik. Facebook'ta Gaga sayfasını yükledik. E, Facebook.com/slash/gaga Gaga sayfasından bulabilirsiniz videoyu şapka ile izleyebilirsiniz sabah sabah. Diyelim neşemizi bulmaya devam edelim. Buyursunlar. Çin koku. haberine geçiyorum o zaman ben. E, Nedir? Çin malı koku. Ney? E, koku Çin dedi. Seni e, düz fay. Çin, Çin malı kokarca kokuyu. Bir ipucu Çin daha Çin malı kokoreç. Evet Çin Faysa. malı kokoreç. Çin, Çin malı kokoreç doğru, bana maddi. Doğru tebrik ediyorum Çin ikinizi ko. de. Çin koko diye de geçiyor hatta bazı Çin'in bazı yörelerinde Çin koko. O bazı başka yüre... şeylere geçiyordur Çin kokosu diye. Artık ya kokosu mu <gülüyor> Çin kokumu? mu ee, ona bakacağız. Ee, ama Çinliler ee, kokoreçi yapmışlar. Ee, yapmışlar bir hakikaten... beğenmişler falandır ya. Onlar da severler ya böyle sakat makatat ne var ne yok. Ya, yarın öbür gün mumbarın da hastası olurlar ben sana diyeyim. Yani öyle böyle değil. De ben bu hastalıksa eğer bu kokoreç hastalığı içindeki e hemen geçeceğe benzemiyor. Çünkü 30 ton kokoreç almak için pazarlıklara başlanmış. Tonar tonar mı alıyorlar? E, kaç bin, tonaj, e, kaç, tonaj kaç tonaj milyar hatta. kişi Ege'ciğim. Yani bunlar önce çeyrek çeyrek yani yerler. Adam, yarın öbür gün sen bize bir çeyrek daha yap diye ufak gelecekler. Ufak tefek adamlar gene bol yiyorlar. Ya, İyi bu, yiyorlar sağlar. Yani. Bu kokoreç şeyin yanında yani ben üzüldüm. Ama yani Çin işte şunun çakmasını yaptı diye... O tip haber olduğu için değil de bu kurbağa, yılan, salyangoz falan şimdi şeyde de bunu, bunu anlatmış. Bunu Zaten bunları yiyorlardı falan diye kokoreç'e bir şey gelecek diye yani bunların yanına girerek Çinlilerin yediği garip, garip şeyler listesine diyor. girecek diye korkuyorum ama Ben de vallahi çok olacak diye çok korkuyorum şimdi. Niye ya niye pahlanacak? Abi bunlar piyasadan tonar tonar böyle kokoreçleri çekerek vallahi piyasalarda bir kokoreç kıtlığı başlayacak. E, Ars talep dengesini düşünecek olursam bu durumda yanımızda iktisatçı var ne olur? Talep fazla. Valla e, şu da paranız varsa kokoreçe yatırılıyorum yani. Ondan sonra çeyreğini 250 liradan yersin yani. Türkiye'ye yaptıkları iş gezilerinde e, önce Çinli iş adamları Çin işliğe geçer. Hmm. E, onlar keşfetmişler. E, bol Enteresan ne yiyebiliriz diye. Ya ulan bunlar da, affedersin. Kaplanın orasını, burasını bırakmadılar. Çok affedersin. Her yeri niye yemedi, evet. e, yemedikleri şey kalmadı. Doğada ee, ne kadar çok şey kadar... kapla eksik kaplan geziyor şu anda. <gülüyor> yani. Bazen yani kaplanı hiç almamıyorlar Çevirip. Sen devam et, bize buradan lazım diyorlar. Tabi canım, yani yazık o, yani. Kaptaş diye geçer. Baba ne kadar pahalı gidiyor bak, hesabını sana bırakıyorum. Yani öyle deme. Kaptaş mı? Kap Kaptoş da kaptos da denir. Kaptoş denir bazı bölgelerinde. Çin'in yukarı eyaletlerinde kaptoş, aşağı eyaletlerinde kaptaş de denir. Kaptaş dışında başka bir şey daha var. Ege söyledi mesela. Evet. Şey tarafında, Beriyan'da Oktay. <gülüyor> yani Altındağ tarafında mı? S Sincan tarafında. Sincan'a yakın bölgelerde de kapsidiye geçer, doğru söylüyor. Kapsidi önce. ben de kapsidiye duymuştum ya. Duyasın abi, çeşitli çeşitli. Kappi şey var. hatta daha sevimli hale getirmek için <gülüyor> yep Kappi abi. diyenler oluyor. Kappi görünce yeppa diyen Çinli biliyorum. Çocuklara yedirmek için Kappi diyorlarmış. Ya bırak Oktay, çocuklar da bir şeylerden Yalnız geri bu, dursunlar ya. Yalnız bu her tarafını yediler hayvan. Ördek gagasından bile yemekleri var. Niye barsa... Pişirmeyi bulamadılar ya. Türkiye'den mi göreceklerdi koskoca gariplikler mutfağı olan Çin mutfağı. Ama yani. biz bunu niye atıyorduk mu demişler yani? Hiç, hiç, yani yedikleri hiç. şeyden demek ki mutlu değiller. Bir arayış içerisinde olabilirler. Çünkü İtalyanların e, pizzasını da e, onu bir şekilde dur bakayım neydi? Çin İtalyanlardan pi pizza, pizzayı Fransızlardan şarabı mutfaklarına kazandıran Çinli girişimciler diye başlıyor zaten. Abi, Kazandırmak var. ne demek ya? Bugün alelade bir... İthalat ya, alelade. Alelade bir Çinli'nin evine gittiğimiz zaman masasında pizzasını, şarabını muhakkak görürsün. İşte her akşam bir kadeş şarabımızı koyuyoruz. Birer dilim pizzamızı alıyoruz. Ve muhakkak Çin... çoluk çocuk. Ve Çin'de e, her apartmanın önünde de mesela apartmanda o apartmanda en çok ne yeniyorsa onu böyle bir tabak içinde plastik olarak yapmışlar ve üstüne böyle bir jel dökmüşler hı hı. E, ve onun görüntüsü ve bir e, kepçe pirinç pilavı onu da böyle ve Böyle 45 derece eğimli duruyor gösteriyor. Yani tam anlatamadım galiba Fahir bir evet ben şey bir, Yani Apartmanın girişinde... Ben anladım da niye anlatmaya çalıştığını anlayamadım. Evet ben o, o ne... İyice içimiz bulansın <gülüyor> diye. <gülüyor> Böyle yapar bir, bir yer şey. var evet ben gördüm. Kokoreçte e... lezzeti sırrı altın oran. Altın oran. Bu arada onu Neyi da verelim. Neyleyle oranı? Aa neyin Şimdi, neyle oranın Şimdi ekmekle kokoreç oranı, Kokoreç kadar basit bir şey Abi, var mı yani Hayır hayır olur mu saçma Peki, Olur bari. mu ya o kadar basit Her o... yerde aynı şeyde ulaşırsın yani öyle bir şey ben olmaz. Ben hiçbir tipi lezzetle. kokoreç seviyorum Ama yani. yamış yamış Yamış yamış öyle şey sacın içinde pişen kokoreç değil Oradan alacak tık tık, tık Çıtır çıtır olacak Aa, Olmaz öyle şey Altın oranı ben size vereyim mi Versene altın oranı %60 ver. bumbar Bumbar %30 barsak Barsak bir dakika Oktay ben seviyorum Yani mesela 100 kilo kokoreç yapacağım. 60 kilo mumbar. Mumbar tamam. 30 kilo barsak. %5 iç yağı. İç ya. Nasıl koyalım iç yağı? 5 kilo ya? iç yağı. Nasıl, nasıl? Araya mı sarıyorlar? Abicim onun komple içini. Yok be o da direkt... Öyle değildir. De. Tabii şişe sarılıyor işte ya. Böyle Önce te -te -te. şişe iç ya, üstüne de pansuman gibi bağırsaklar ve mum var mı sarılıyor? O oluyor? kadar sırasında burada söylemeyelim yani müsaade et. Yani. O da, yani, o da bizim mesleğimiz. sınırlığımız. <gülüyor> yani. yani. Kaç oldu 95 mi? 95. 95. 5, 5 daha iç yağı koy o zaman. %10 mu işte iç yağı. <gülüyor> <gülüyor> %10 iç yağı şeklinde. Matematik <gülüyor> şaşmaz sevgili dinleyiciler. <gülüyor> bir yerde bir hata çıktığı anda döner. Programdan döner ustalar bunu altın oran diye e, tanımlıyormuş hemen ustalara saygı gösterin ondan sonra keki kırmızı pul biber falan, ya ondan, filan. Sonrası, ondan sonra falan bunlarla e, ya. Çin, e, Çin, e, bu çakma değil bu kokoreç e, adamlar buradan alıp götürüyor, götürüyor. ne çakması ya? adam alıyor gidiyor yiyor bir süre alır fahir ondan sonra biz bunu yaparız ki alışıncaya diyerek. kadar alır gerçekten de döneri de alırlarsa biz Çin'den döner İtalya başlarız çünkü şey oluyor ya bu Sabahları Kızılay tarafında dolaşan dinleyicilerimiz varsa dolaşma değil de işine gücüne giderken oradan geçenler böyle dev dev şeyler oluyor ya dönerler sarılmış poşetlerle dükkanlara dağıtılıyor. Evet. Onları yapan bir fabrikayı Çinliler yapsa dünyanın dört bir tarafında döner satarlar. Bak, Çinler adam geliyor adam piyasayı çözdü anında. Döner fabrikacıdır. Yani piyasayı neyle çözdük? Kızılay'da gördüğü Kızılay, bir değil fotoğraf. Değil bir fotoğraf. Aklını da... çektiği bir fotoğraf. Yarın öbür gün soracaklar. Ege Bey bu bu kadar malvarlarınızı nasıl kurdun? Kurdu? Bir gün. Kızılay'da dolaşıyordum. <gülüyor> bir baktım koca koca dönerler. Dedim yahu bunun bir fabrikasını kursak. Ve o anda... Zaten var olduğunu <gülüyor> anlamayıp neden bunun fabrikasını kurmuyorum dedim. Ağır sanayi hamlesinde Ege Kayacılığından dev adımlar. Kimin? Kimine geka canından olur asla anlamadım evvarki. Modern sabahlar, modern sabahlar. Disco disco o oh, o oh, o, oh, haydi gençlik hop hop hop. Disco disco o oh, o oh, o, oh, haydi gençlik hop hop hop. Errol Büyükur yıllar sonra gençleri avucun içine almak için böyle bir şarkı yapmıştı. Disko disko oh oh oh haydi gidelim hop, hop hop hop ne kadar güzel. Galiba e... disko disko oh oh oh kısmı olmayabilir. Sadece haydi gençlik hop hop hop eğlenelim, coşalım. Geçtiği öyle geçti gözümün önünde canlandırmıştım ben de. O gençlerden biri de ben olmalıyım demiştim. Ay, ve oldun da? Buradan e, genç arkadaşlarımıza yarım yamalak oldun be Oktay. <gülüyor> Buradan <gülüyor> genç arkadaşlarımıza da örnek oldun. Ee, bunu da Konuşmuş olalım bugün bu önemli <gülüyor> günde. Şimdi ne zamandır e, boşluk doldurma cevapmıyoruz ya. Ha, yani, doğru. Size Hadi bir do e, yani denk geldi, yeri geldi. Hazırsanız bir şey sormak istiyorum ve denk tabii geldi, dinleyicilerimizin de e, fikirlerine açık. Çünkü ben sizin yani tabii ki size çok güveniyorum ama bu konuda başarılı olabileceğinize inanmıyorum. Umarım beni mahcup edersiniz <gülüyor> Teşekkürler o Oktay. nokta yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyor. Venüs'te nokta nokta nokta yaşıyor iddiası. Venüs'te ne yaşıyor biraz ne? Biraz bilmiyorsunuz değil mi haberi? Hayır. Tamam. Venüs'te... De... <gülüyor> kiracı yaşıyor. Sevgili dinleyiciler 210-30-30 tahminlerinizle programımıza katılabilirsiniz. Hmm, nokta nokta evet. yerine ne gelecek? Venüs'te nokta nokta yaşıyor iddiası. 30 yıl önce, biraz ipucu vereyim Fahir çünkü hiçbir şey söyleyemedin. <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> 30 yıl önce Rus uzay aracının çektiği görüntüleri inceleyen bir bilim adamı, o da sapık mıymış ya? 30 yıl öncesinin görüntülerini döndü. Nokta dönden. nokta... Ay çok korkuyorum kaçıracağım ağzımdan diye. Benzeri bir iz keşfetti. Ne keşfetti? Nokta nokta benzeri bir iz keşfetti. İz, iz, iz, iz, iz, iz. iz, iz. E, bilim dünyası... Şaşırdı. Karış... Karıştı. Karıştı. Karıştı. Karıştı mı şaşırdı. Ha, ne Aslında izi pek, olan... çok, pek çok sorulacak soru var. El izi, Boşluk... ayak izi. Evet. Ee, Venüs'te ne yaşıyor olabilir. Ona da yaşamak denirse artık Oktay yani. Ee, ee, Rus bilim adamı Leonid. Kıssam Aha buldum. Venüs'te adam yaşıyor. Bakayım. Venüs'te hayatını yaşıyor. Ama ne izi bulmuş olabilir o zaman. Yani işte. Hayatını Hı. yaşıyor. Tamam güzel. Çünkü ikinci cümle olabilir. İki Venüs'te nokta nokta izi. yaşıyor iddiası. Yara izi. Ama yaranın hayatı olur mu? Işte Dudak olur. izi. Dudağın hayatı olur mu? Dudağın... Hayır dudak izi o buldu. Da... Venüs'te de... değil. Venüs'te de dev dudak yaşıyor. Ee... Venüs'te köfte dudak yaşıyor. Venüs de... tahmin... dudak yaşıyor. Çok güzel tahminler. Bal ama... dudak yaşıyor. Çok güzel tahminler bunlar ama. Venüslüleri lütfen Venüsü... ötekileştirmeyelim. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Zeynep. Zeynep Hanım meraklı mısınız Venüs'e Mars'a? Ee, Venüs'te Mars'a enteresan haberler bunlar. Venüs'te bence akrep yaşıyor. Akrep, Akrep yaşıyor diyoruz. Diyor. Vallahi tebrik ederiz bravo. Çok, Yani bildiniz İlk tahmin hakkınızda bildiniz. Bildim çünkü her işte bir hayır var. Servisi kaçırdım bu günün şekilde. Bahçeli'ye gittim oradaki serviste kaçırdım. Yeni servisi beklerken bir pastaneye oturup gazete okudum. Çay içtim. Gazete okudum haberi biraz önce. Pastanelerde geziyorum diyorsunuz yani. Evet, gazeteci okudum ama hayırlı bir iş yaptım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Neydiize efendim? Poğaça mı yediniz bu Poğaça yedim annede. Afiyet olsun. Teşekkürler. Güle güle. Vallahi peynirli miydi? Alışt. Işte. Neyli? Patates. Patates mi? Ayy. Ya Zeynep Hanım ya, ne sabah sabah ya. ya. İnsan patatesli poğaça yer mi ya? Bari yiyorsanız peynirliyi yediniz. Hiç sesimizi peynirli. çıkarmazdık ya. Lütfen patates poğaça poğaçaların kralıdır. Ay nerede? Teşekkür ederiz efendim. Bambaşka bir tartışma konusu. Yeni servisi kaçırdınız bir gün. Pua evet. Poğaçanın hası hangisidir diye bir peynirliyin, bakın o zaman da her şeyin hayırlısı diye bağlanacaksınız. Evet görüşmek üzere efendim hoşça kalın. İyi Vay be Zeynep Hanım vallahi şey peşinde koşuyor Oradan öyle tabi kızın sinirleri bozulunca Patatesleri poğaça yani yemesi Sinirleri gevşet e, sakinleştiren Müşekkin etkisi gösteren şey nedir patatestir Tabi doğal olarak Nasıl yemekte fazla tuz varsa patates atarsın içine Gün içinde de fazla stres varsa Patatesi yemek gerekir ona rağmen yani yine de cevaba ulaştı Zeynep Hanım. Hakik ya akrep binmiş cebinde akrep yaşıyor. Valla 30 yıl önce üstelik çekilen görüntülerden akrep benzeri bir iz keşfetmişler. Bu neye benziyor ya? şu, şu Sadece şuraya bak falan demiş bir, bir adam diğerine. O da akrep falan deyince akrep diye konu bağlandı ama NASA'dan şöyle bir açıklama geldi. Efendim burada canlı yaşayamazsın. Dün gece Twitter'da ben bir haber gördüm var mı gazetede onunla ilgili bu arsenikle yaşayan canlı bulundu falan gibi bir şeyler vardı ya. Hı. O biler yanlış olmuş diye açıkladılar. Hani bir tane çirkin saçlı kadının açıklaması Sandalyeleri vardı. Sandalyeleri oturup NASA'nın yılın açıklamasını yapacağız evet, dediğimi. Evet. yılın açıklaması dedik ondan Sandalyelerde sonra sırf kadının şeyi, kıyafeti falan tartışıldı arsenik marsenik unutuldu ya. O, o olayda... NASA mı demiş yok öyle bir şey? Öyle bir şey gördüm NASA şişti falan diye. İsmet Berkan'ın galiba tweetiydi ama... Onunla ilgili galiba gazetelerde Bakayım. haber yok, yok. Yok gazetelerde o tür bir haberimiz yok. Şu anda bakıyorum ben de yeni önümde e, akrep haberine bakıyorum. Ben de baktım fotoğraflara şu anda bakıyorum. Bakayım hiçbir alakası daha önce herhangi bir akrep izi gören. O zaman buradan e, Venüs'e insanlı bir yolculuk yapıldığında astronotlarımıza e, ayak kapları böyle bir e, ters, ters çevirip salmasınlar. Çünkü Doğru, bir... akrep girebilir. Akrep girebilir. Hmm. Ve de süsü açıkta bırakmasınlar ona da ne gelebilir? İlan, i̇lan, ilan gelebilir. Ila, ila, beyaz Veya şeyde mesela oraya su da götürecekler. Testi mesela ardı, çalıştı. Çağ, orada çalıştı. Orada koydu üstüne. Taş örneği topladı falan. Taş örneği topladı. Lak lak lak lak suları içtiler falan oraya koydular. Ne yapacaklar? Üstüne bir tülbentle değil mi Oktay? Tülbent ya da artık testilerin şeyleri var Fahir. Yine topraktan kapatıcıları var. mü var? Hı -hı. Neyi? Ülüğü. Yani ne, işte i̇çim ülü... bulandı, <gülüyor> ülük ne ya? Vallahi içim bulandı fayran. <gülüyor> ya işte ülük vardır ya. İbriğin, onda. İbriğin şey olur. Tamam, o çok özür şey <gülüyor> dilerim. Testinin bülük bülük bülük diye aktığına inanıyorsun da ülük diye kapandığına niye inanmıyorsun? O bülük bülük sesi, yani nereden çıkıyor zannediyorsun? Ülük, ülükten ülük... geçerken çıkarttığı ülükten... ses mi sıvının? <gülüyor> Sıvı, ülükten geçerken bülük bülük diye ses çıkarır. Derler, tabii büyüklerimiz öyle derlermiş. Aman ne kadar çirkinmiş ya. Venüs Venüs öyle. Güneşte de son 6 yılın en şiddetli fırtınaları kopuyor. Uzay kaynağı yani. Fırtınalar koparsa kopsun diyoruz. Ama o bizim hard diskleri silecek mi? Hmm, Benim iyi. en büyük korkum dünya felaket falan. Valla doğru Gökbeşi radyasyon. Değil de böyle bir tatlı bir yalama olacak hard diskler silinecek. Zaten bu ara çok elektrik gelip gidiyorlar. Evet çok gidiyor doğru. Doğru Bak, ee, Patlamanın neden olur? Radyasyonu yaklaşık bir saat sonra dünyaya ulaştı. Ha, ulaşmış geldi gitti. Geçti gitti. Tamam. Geçti gitti. Aa, ondan bizim bir aralar sinirler asaplar bozukluğu. Onunla etkisi mi varmış? Herhalde o. Yani, Şimdi rahat, rahat ki... olacaksak ona bağlayabiliriz. Başka neler oluyor dünyamızda? 9 yıl banyoda kilitli kalan e, kadının. 9 yıl var. banyoda o, o kilitli kaldı, kaldı dediğin. Ay, geçelim onu tamam. Evet oktaycım evet, sen de yani. Geçelim. Özür dilerim. Ee, para basan e, mankenin... E, Dramı bunu, var. Cüzdanı diye burada üstsüz bir fotoğrafı var. <gülüyor> neyle basıyormuş paraları? Arada mı basıyormuş baraları? geçelim arada geçelim. Hmm, bu, bu, sayf bu sayfadan şey yok. Ee, sonra hmm. bol bol peyniri indirmiş. Ya ben şeyi veremedim mi bir tane... Rogarda Esrar Alemini adlı haberi hala veremedik. Ee, onu ben hala şey yapıyorum. Ağırlıktan canı çıktı. O da ın -ın değil. Bakalım başka bir şeyler var mı? I <gülüyor> ...indirimler var, onları da veririz... ...sonra ilerleyen dakikalarda. da... Ha, ...Rögar'da alem o zaman haberimize... ...bir bakalım isterseniz... ...Rögar'da kim? Rögar'da alem... Adı. Futbolcu mu? Rögar oğlum, Rögar, Rögar... Ha, ...Rögar'da... ...Rögar'da, Rögar'da. Rögar'da esrar aleminde oğlum. yakalandı falan diye bir şey düşünüyorum... ...evet... <gülüyor> Ne bileyim ya öyle futbolcu <gülüyor> olmaz. olmazsa. Var mi? doğru Beşiktaşlı doğru. futbolcu Reguarda gibi mi anladım sen? Regarda. Anladım seni. Ee, Şanlıurfa'da iki hırsızın peşine düşen polisler ormanlık alanda kullanılmayan Reguarda bir ışık fark etti. Bir baktılar ki bir kişinin zorladığı sığdığı Regarda, 8 kişi esrar alim Bulan Ulan nasıl girdiniz buraya falan diye. Abi orada de kafayı iyiyken <gülüyor> nasıl çıkacaklar o da sıkıntı. Allah'tan polis bulmuş da. Onlar girerken kafayı iyidir zaten. Belki de öyle olduk. Yani sekiz kişi yoksa buraya girilmez. <gülüyor> nasıl gireceğiz lafı? Rögar'a girelim baby diye girdiler. <gülüyor> evet sekiz kişinin esrar alemi yaptı ortaya çıktı. Rögar'daki esrar haberimizde verdiğimiz... Sekiz kişinin gibi... esrarı tipi bir şey mi Fahir yoksa hakikaten alem mi yapmışlar? Alem yapmıştı. Ulan nasıl bir alem? Bu bir insanın alem anlayışı olur değil mi? Çabak bir, hani bir, kadar Rögar'daydık. <gülüyor> Bayağı geldim. çok eğlendik ya. Çok eğlendik abi. Ee, bakalım. Rögarlara gelesin diye de yepyeni bir tabiri de dilimize kazandırdıkları için e, onlardan utanıyoruz. Bir kez daha bunu da söyleyelim yayınımızda. <Sessizlik> günü. Ay ay ay ay. Merhaba yani Türesli'niz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili izler? Macera donu ve salı sabahındayız. Buyursunlar bakalım neler oluyor neler bitiyor dünyamızda. Hmm, neler oluyor neler bitiyor dünyamızda. Banarşi dünyasından devam edelim o zaman. Çünkü Norveç e, kralı neydi? Veliaht Prensi'nin paramız maalesef yetmiyor ailecek dediğini konuşmuştuk. Prensin, Prensin gözyaşları başlığı altında. Evet onu konuşmuştuk. E, Veliaht bilersiniz, zam isteğini konuşmuştuk. İspanya'ya geçelim o zaman. Lütfen. İspanya kralı. Juan Carlos. Bravo. E, Parantez içinde. 70. E, Anladığım o, kadarıyla. Juan Carlos Fahir ya. 40 olsun. olur mu? Bazı acı gerçeklerden bahsedeceksin Oktay. Maalesef. Maalesef. Bu işler. Kral Carlos Kraliçeyi defalarca aldatmış. Hadi be. Ya ve Yapma. maalesef. Abi yani, aklıma geldi biliyorsunuz. Bu biliyorsun. zaten biliniyordu Faiz. Bu Nasıl? zaten biliniyordu yani defalarca aldattı Ben mesela iki kere İspanya gittim havaalanında inişte elimize broşürleri tutuştururdu. Carlos'u görmedin mi sen ya Kral Carlos'u? Beni görmediniz demedim bütün turist kafilesine. Ya Ya Sofya şey yani Sofya hakikaten e, çok mutsuz. Bu aralar çok mutsuz çünkü. Kaç yaşında Sofya parantez için? Parantez içinde 73. Çok i̇lk defa kadına bir darbe. Bir şey soracağım Hoan demiş. <gülüyor> bir şey bir şey söyleyeceğim Hoan demiş. Hiç demiş. Beni demiş ilk de, ilk kez ne zaman aldattın demiş. Ya 19... ne alakası var demiş. Hayır demiş. Ya ne bunlar... alakası? Saçma sapan sorular adamın asabını bozma ne alakası var ya ne aldatması ya. Artık bunlar şey fair ya bunlar rahatlıkla konuşuluyor yani. O yüzden o Carlos cevabı yapıştırmış. <gülüyor> 1976. Sofia ne demiş? İyi. Sofya da demiş ki benim de bu durumda beyazlık, çubuğum, Of of Kar beyaz sesimizi yolacağımız başka gelişmeler var galiba dünyada sevgili dinleyiciler hepsine bir bakalım kısa kısa e, Kar beyazlığı gündem diyoruz ve bakalım ne var şimdi Evet, e, İngiltere'nin şair e, bölgesinde yaşayan elektrik mühendisi Dr. Mike Diprose. Elektrik mi? Elektrik, elektronik mi? Faiz? Electricity diye geçiyor orada doktay. Tam çevirisini bilmiyorum Türkçemize. <gülüyor> e, parantezi içi 64. Bitkilere zarar veren yabani otları yok etmek için elektrikle çalışan bir cihaz geliştirdi. Evet... <gülüyor> bakalım orayı nasıl bağlayacağız diye düşünelim bir bakalım evet. biraz uğraşırsak cihaz yabani otların üzerine 2500 volt elektrik enerjisi vererek birkaç gün içinde tamamen yok olmalarını sağlıyor. O zaman <gülüyor> yapardı kar beyaz bitkileri. Ha! Bakımsızlıktan Mezbele'ye dönen Dolmabahçe'deki Veliah Dairesi'nde bulunan 12 bin eser Uluslararası Sanat Müzesi'ne taşınıyor. Ne zaman bu şey e, bulunmuş? Ya, gerçi sarayda bir takım şeylerin bakımsızlıktan unutulması... Çok, Anlaşılır. Evde mi? bile unutuyorsun yani. Tabii Koskoca canım. saray kaç oda kaç bin tane şey var Ya yani. Senin dolabında bir şey çürümüyor mu arkadaş buzdolabında? Ve de şey gibi diye, evin gibi böyle burada ne varmış bahat yapabileceğim yapabileceğin bir yer değil. yani Saray burası müze gibi bir şey. Yani hayır, kaç odası müze var yani, <gülüyor> Bir taraftan da. Canım ya adamlar o yaparken ileride buralarda çok güzel müze olur diye yapmamışlar. Yani çok gelenimiz gidenimiz bol olur diye mesela odayı tuttuk. bol olsun doğru. Mesela kaç oda olsun efendim? 45 yetmez 100 Siz... oda yapın mesela. Sizin bir sanat eseriniz olsa evde unutur musunuz ya? Bakayım. Bak sen mesela sanat eserlerini nasıl duvarlarına nasıl Fahir? Ama en ofta, en kaç, güzel sanat, ben mesela, sanat eseri. Ben mesela sanat eserlerini ne yapıyorum? En güzel duvarları en nadide yerine koyuyorum evimin ya. Yani ben o... Datça'da yazdığım için gün sayıyorum. Ben geri say o sanat eserimin yanında Datça'da... Senin yazlık. bir değişik yani sanat... Ben onu satıp Datça'da yazdım alacağım oğlum... Ben sanat onu sanat için mi, sanat toplum için mi tartışması Sanat Datça'da yazdık içindir benim için... E evet. benim de bu durumda... Ol, Yoğuşmadan sonra uyumanın... Genel kanının aksine... Aşka delalet... Ettiği öne sürülmüş... Yani diyor ki uzmanlar e, hatta uzmanın da kadrosunun nerede olduğunu vereyim. Michigan Üniversitesi. Nde. Yani şey aşka daralettir tabii. Yoğuşmadan sonra sıvışmak mesela aşkın olmadığını gösteren bir şey. Bana müsaade çünkü. Benim evet, işte acil ben. çıkmam lazım. acil. Yoğun yoğuşmadan sonra hemen uykuya dalan çiftlerin birbirlerine bağlanma ve karşılıklı şefkate daha sıcak baktığı e, belirlenmiş. Ben şey olarak düşünüyorum. Güven. Çünkü güvenmediğin adamın yanında uyuyabilir misin? Mesela otobüste bile Belli bir kilometre gidiyorsun yani iki kişi otobüsten yan yana zaten geldi. Yana hemen hemen uyuyamıyorsun. İlk önce bir tanıyorsun, adama bakıyorsun. Hatta adam rahatsız, diye. rahatsız olursan uyuyamazsın yani. Ne kadar adam ise de uyuyamazsın. Ama hoşlanan sonra uyuyorsan demek ki aranız iyi. En azından güveniyorsun cüzdanı cüzdanı saklamaya gerek yok. O Doğru. yüzden. Zaten sevgi güven üstüne kurulmaz mı? Aynen öyle. Onu demiş zaten ee, ve bugüne kadar sevginin güvenli hiçbir alakası diyen e, yok diyen adam da şöyle demiş. <Gülüyor> <gülüyor> Megan'ı üzen adadan gider. Geçen hafta Türkiye'ye gelen Megan Fox, bu sefer de Brezilya'da finç atıyor. Ee, İngilizce kursu veren bir dershane yabancı dilin İngiliz finçli, <gülüyor> <gülüyor> yabancı dile teşvik için bir reklam filmi hazırladı. Ee, buna göre Portekizce konuşan genç erkekler, Megan Fox ve klonlarının İngilizce konuştuğu bir adaya düşüyor. Hmm. Hmm. Ee, ancak İngilizce bilmeyen Güzel. gençler bir anda kendilerini boksör Mike Tyson'ın yanında bugün iki kere Mike Tyson'da hayırlısı, ya. hayırlısı olsun. Hayırlısı vallahi. Bir anda kendilerini boksör Mike Tyson'ın yanında buluyor. Ee, ve hepsi İngilizce konuşmayı e, öğreniyor bu gençlerin. Bu bir İngilizce kursunun reklamı ama bir kişi öğrenemiyor. Reklamda oynayan çocuklardan bir tanesi İngilizce konuşamıyor ve, ve? şöyle diyor. Ya şey mi ya İngilizceyi döve döve öğretiriz mi diyor kurs yoksa bugün hayır öğrenemeyeni dövüyoruz diyor yazlık yerlerde dolaşan. Dil yok tabii dil. Dil olsa turistlerle konuşacağız ama dil yok. Diyenlerin kursu mu bu? Çünkü Mike Tyson, Megan Fox bunlar hep İngilizce bilen turist kıvamında o arada ee, Bodrum'a gidip de eli boş dönenlerin de otobüslerde söylediği gibi. Abi! Fahir bir nefes daha oldu. <gülüyor> gerçekten bu ya. Her şeyi okuyabilirsin. Bak evet, hayır, her şeyi okuyabilirsin. Gerçek, gerçek... Gerçekten mi? Aman, tamam tamam. Ee, Norveçli dağcı Magnus Mitbo e, yeteneklerini başka bir alanda göstermeye karar verince 23 yaşındaki sporcu artık vinçlere, teleferik tellerine ve gökdelenlere tırmanıyor. <gülüyor> Benim ne? de bu durum? <gülüyor> Neydi şeyin adamın adı? Ha? Neydi dağcımızın adı? Magnus. Magnus'un hocası var ya... ...içi kan ağlıyor şu anda ya... Evet. ...ben sana boşuna mı öğrettim... Ya gerçek örümcek diyorum. adam dediğimiz bir adam vardı... ...Fransızdı o... ...şimdi Fr Fransız... E, ...örümcek adamlara da boykot olduğundan yeni... ...yeni adam adamı. bu çıkıyor evet... ...zaten o Fransız adam bu durumda şey demiş... Evet sevgili dinleyiciler olaylar birbirinizedik şey acı gerçeklerle yüzleşmeye devam edeceğiz bir modern sabahlarda bir kere daha gördü ki her gerçeğin içinde bir acı gerçek muhakkak var modern sabahlar, modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar devam ediyor buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor dünyamızda bunlar programımızın son dakikaları o yüzden en önemli haberleri bu dakikalarda vermemiz gerekiyor eğer bu dakikalarda önemli haberler vermezsek programımızın son dakikası olmasının hiçbir anlamı kalmıyor o evet, zaman, diyorlar. O zaman bugün e, 24 Ocak yani... 1993'te biliyorsunuz bir olay oldu Uğur Mumcu. Evinin önünde o dönemki Karlı sokaktı o dönem biliyorsun sokağın ismi e, Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikastte kurban gitti ve e, öldürüldü cinayeti kurban gitti 19 sene geçti bunun üzerinden bu suikastin üzerinden bununla ilgili olarak Ankara'da İstanbul'da e, anla törenleri olacak bugün saat 12'de Uğur Mumcu Sokak'ta evinin önünde toplanıyor herkes, Uğur Mumcu'yu sevenler onu bir duyurmuş olalım. Saat 12'den sonra da yine ortak hareket edecek galiba. 13'te yine başka yerde bir anlatöreni olacak. Ama saat 12'de Uğur Mumcu sokakta, Uğur Mumcu'nun evinin önünde toplanıyor. Toplanıyoruz diyeyim. Hı hı. Onun dışında başka ne var? Madem son dakika haberleri dedik bunu bir duyurmuş olalım. Onun dışında 24 da başlayacak bir e, demokrasi Haftası e, etkinlikleri var. Demokrasi e, Haftası mı Oktay? No, normal Demokrasi Haftası mı? Demokrasi Haftası diye geçer bu. Tamam. E, hatta Adalet ve Demokrasi Haftası e, diye geçer. Bu sene 19. düzenleniyor. E, Uğur Mucu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın UMAG'ın sayfasından da buradaki e, etkinliklere ayrıntılı olarak bakabilir isteyen dinleyicilerimiz. Bunları hatırlatmış olalım. Son olarak gazetelerde bakacağımız şeyler var mı? Yoksa yavaş yavaş biz de toparlanarak sitelerin soğuk depolarına gitmeye hazırlanalım. Ya bir yoksulluk anketi var, ona bakalım mı? Bizden yani bahsediyor. gelir herkes cebindeki parayı mı çıkaracak? Vallahi gelir testi yapılıyor Gelir kuruş işte. para yok Oktay bir kuruş param yemin ediyorum. Ben direkt öyle işte sorulmuyormuş. Ha. Yani ne kadar cebinde bazen sen soruyorsun ne kadar üstünde ne kadar para değil var değil diye fahit. <gülüyor> onu da sen onu mu sorguluyordun bilmiyorum ama doğrudan sormayın demişler. Direkt sormayın mahcup olur mağdur olurlar vallahi. Dün mahşap işlerini yapacak Mehmet'in karşısında ben böyle yapacaktım parmak oynatacak halim yok fakirlikten. Vallahi o dedim, ben de o dedim yani. Bugün de kütük bakmaya gidiyoruz sevgili dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> kütük arzu eden varsa kütük almaya gidelim beraber. Öyle bakarak oluyoruz yani kütüklere. Eğer bildiğiniz böyle... kütük varsa, bildiğiniz kütükçü varsa onu da tavsiye edelim. Daha bize hesapta da kütük verecek. Ya neyse bizim bir tane var sonuçta. Kütükçümüz Ramazan var. Ama yani kütük, kütük alıyoruz dediysek şey gelmesin akla. Hani odun yakacaklar Yok diye. Öyle bir şey yok. Yerden ısıtma olduğunu defalarca söylemiştik. <gülüyor> yani mekanımız yerden ısıtmalı olacak. Ha. Yani yani, yani, tabii ısınmaz. O zaman yine odun da yakılır. Odun da yakılır. Kütük de yakılır. Kütük de yakılır. Kütük de yakılır. Kütük de, kütük de, yakılır, yakılır. de yaptırırız yani. Atla deve mi en nihayetinde? Sonuç yeri olarak ne kadar da? Evet. Bir gece geliyor, daha bir harcadığımız. harcadığımız paralardan bahsediyoruz burada. Bu arada elektrik işlerimizin ne kadar kalite olduğunu da herhalde söylememiz Aa, da evet gerek Evet ya evet yani. her unutuyoruz. Elektrik Bey, işlerimiz. Mal, yani adeta bir dantel gibi işledi o dükkanı. Erektrik. Elektrik işlerimiz harika. Ege kilometrelerce kablo geçiyor dükkânın evet. içinden ve birbirine değmiyor, değmiyor kablolar ya böyle ya. yani bir şey olabilir mi o yani e, bence yarın öbür gün müze gibi gezilecek Ankara ve... mimarisiyle ilgili önemli noktalardan biri olacak ve gelin ve... nasıl bir şey var bizim evin oralarda evet. Ankara'nın ilk yeşil binası kabloların birbirine değmediği yer olarak ilk bina bizim... ilk ya bina. kabloların birbirine değmemesini ben iki gün buna çalıştım üçüncü gün ne öğrendim girecek misin daha tam hazır değil o proje ama gireceksin mesela Aydın Mesela ışığı açacaksın. Bir düğmeye basıyorum. Sırak. Hemen açılıyor. Ya, ya öyle değil Oktay. Anahtar mı? Kalır? Dimer diye bir şey. Bak adını yanlış söylüyorsam kusura bakmasın. Yani, damar diner. olabilir mi Fairo? Abi damar da olabilir. Dimer de Bilmiyorum şu anda. Ne yapıyor musun? Abi, İngilizler böyle... dimmer diyorlardı. Türkçe dömer diye geçirilirdi. Dömer. dömer. İğrenç de olur. kelime. Bak böyle elektrik. <gülüyor> normal şeyin e, ne derler düğmesinin olduğu yere takıyorsun mesela biz normalde basarız ya tak basarız evet, evet. mesela Fakat. şu stüdyo yaz ben, yani bas mesela şimdi bak Bakacağım. şu anda bastım. Bastım. bastım birden bastım. kapandı birden Açın. ama ben diyorum ki mesela, mesela? bu çok fazla biraz biraz kısalım ama kısma diye bir şey yok burada. yok basmak değil dimermek yani dimermek ya da dömer dömermek domermek. dömermek diye geçiyor dömermek biraz dömert diyeceğim mesela, dömer. mesela be, ama şimdi halüme ağaç öyle nasıl? bir sistem getirmiş ki dömerme sistemi diye geçiyor çok güzel Mesela diyor dömertelim diyor. Hemen ben orada... <gülüyor> dömertelim oktajım dedim mesela, mesela geçen gün bana. Ben ok. anlamadım kaçtım hemen. <gülüyor> Sen kaçınca ben de kaçtım çünkü... Ben siz orada o... şey yaptınız zannettim sonra. Hayır canım ya sonradan ben öğrendim. Çok ayıp oldu o zaman. Sonra ben Haluk Bey'i gördüm. Haluk ya. abi dedim ne yapıyorsun dedim. Dömertiyorum dedi. Dömertiyorum dimertirler dedim. Ondan sonra. Bunu böyle koymayın dedi dimertirler dedi Ve her taraf beyaz ışık olacak. <gülüyor> Ama ışıktan değil. Işık değişik ışıkca. <gülüyor> Işıklarımız mor, dinleyicilerimizin, misafirlerimizin. Dişlerinin beyazlığından. Evet o, o görecek yani. Hakikaten şahane bir elektrik Aynı projesi. Aynı güzel dömerteceğiz hakikaten. Gerçekten dükkan adeta bir cennet. Vaha ya vaha. vaha. Yani kayıp cennet dedikleri Sıcak şey var ya. Sıcak ve aydınlık insan daha ne ister? Bak bir saklı kent. Neredeydi bu saklı kent? Hangi saklı ya, kent? Bir var? kayıp şehir. Bir dakika var. bak şimdi. Hakan dünyada yokuşu. birkaç s tane şey var ya. Bir şeyden bahsedeceğiz şimdi. Kayıp, Hayır, dur dur gel. Kayıp şehir yok. Yasak şehir. Bir yasak, yasak dans istersen oradan başla hayır, hay hay. yani bir Çin'de yere yasak... Batansaray Batansaray bir Çin'de seçil, yasak şehir seçilden var seçilden başla istersen uhte seçil Bak. çünkü klimini orada çekmişti yahu bir dur <gülüyor> oradan gel Çin, oradan Yaşar'a bit, geç bir Çin'de Hattekim. yasak şehir sonra Bal Antalya'da saklı kent tamam ve bizde kayıp cennet gaga'dan bahsediyoruz kayıp <gülüyor> cennet diye bunu ne kayıp cennet ya yeri belli işte Tunus 32 ne 32 ne? 52 52. Gördün mü sen bile? Tunus 32, de... evet. <gülüyor> Tunus Tunus 52 de daha dur ya, daha şu anda şu bekleyin anda... 30'larda bekleyin <gülüyor> yavaş yavaş yavaş gelmeyin. yavaş yavaş yavaş gelmeyin. yavaş yavaş geleceğiz. yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş Şapın üstüne şey, örtüklere. Cam Köpük. elyaf. Cam elyaf. Ha, elyaf. Orada güreş tutmak isteyen dinleyicilerimiz yumuşacık şu anda. Ama hem orası yumuşacık hem de sıcacık. Minder, minder sınırları belli değil orada ya. Olur yani mu? Mesela minder sınırları belli Ben faile güreşeceğim. Kaç Kaçmak istiyorum. Minder dışına kaçmak istiyorum. Nereye Kaçak gideceğim? Ama? Oktay kaçamam. İşte en güzel kısmı da o. Minder dışına kaçmak isteyenlere yok. kaçama. Orada da dömeri de verdik miydi? Artık bizi tutabilirler. Başta artık... dömerik başlayacak. Ondan sonra güneş heyecanlandıkça yavaş yavaş öbür tarafı dömerteceksin ışığı. Oyundan kaçtığı gerekçesiyle dömerik başlanabilir doğru. O zaman çok teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize bu sabah bizimle birlikte oldukları için. Bir kez daha hatırlatalım Facebook'ta facebook.com slash gaga yazarak... Ee, ...Alişan Balkoca'nın mükemmel kısa filmini izleme şansınız var. Bir süreci anlatıyor, içinden anlatıyor gerçekten de bütün yoğunluğunu hissediyor insanlar... Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Bir de hatırlatayım yarın gece de If Performance Hold'da şanslı şovu var. Evet, onu bak hiç söylemiyorsun. Aa, bak hiç söylemiyorsun. Aa, aa. Ege, hiç söylemiyorsun. Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile Haftaya Paydoz. Şahane bir program oldu. Dembule merhaba. Belip de birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Sayenizde bu geceki prova da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? <gülüyor> Konuşturmayı başardınız yani. Ben çok keyif aldım. <gülüyor> <gülüyor> e Haftaya Paydoz, Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile her cuma saat 19'da Radyo OTTÜ'de. İyi bir şey yapıyorsunuz hakikaten. Modern sabahlar sona erdi.